1643 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in seferdeki duası hakkında İbni Ömer ve Beran'ın rivayetleri, Resulullah devenin sırtına binip de sefere çıktığında Allah'a hamdü sena eder, tesbih eder ve üç defa tesbih getirirdi, sonra şöyle dua ederdi, bize şu bineyi Musa kılan Allah'ı ortaktan tenzih ediyorum, Ey Allah'ım, senden bu seferle biri, takvayı ve razı olacağın ameli istiyoruz, Ey Allah'ım, bize şu seferimizi kolaylaştır. Yeryüzünün uzaklığını bize yaklaştır. Yarabbi, seferde arkadaş ancak sensin, geride kalan ailemizin koruyucusu sensin. Ey Allah'ım, seferin şiddetinden ve meşakkatinden sana sığınıyorum. Döndüğümüzde ailemizin, malımızın başına bir felaketin geldiğini görmekten sana sığınıyorum. Bu seferden döndüğünde de bunu söylüyor ve ayrıca şunları da ekliyordu. Allah'a yönelmiş, O'na kulluk ve secde etmiş olarak döndük. Hazreti Peygamber bir sefere çıktığında şöyle dua ederdi. Ya Rab, hedefe hayırlı bir şekilde varmayı, önden gelen bir mağfiret ve rızanı istiyorum. Hayır senin elindedir, sen her şeye kadirsin. Ya Rab, seferde arkadaş ancak sensin. Geride kalan ailemizin koruyucusu sensin. Ya Rab, bize seferi kolaylaştır, mesafeleri yaklaştır. Ey Allah'ım, seferin meşakkatinden, döndüğümüzde bir felaketle karşılaşmaktan sana sığınıyorum.